الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدده لولا أن هدانا الله ولا توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة لا عمين وحجّة على العباد إجماعين أعظم المجايدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين أفضل الصلاة وتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم عز وجل من الشيطان الرجيم ve lanablı ve annekim bir şeyim, men al kaf ve al jög ve naxim men al ve kardeşlerim Allah سبحانه insan oğlunu yarattı, insan oğlunu dünyaya gönderdi ve insan oğluna meşakkatten ve sıkıntılardan bir pay ayırdı. Her insan Doğumuyla başlayan şu fani dünyada ölümüne kadar Allah'ın kendisine takdir ettiği meşakkatten, Allah'ın kendisine takdir ettiği sıkıntılardan, Allah'ın kendisine takdir ettiği musibetten mutlaka ama mutlaka payını alacaktır. Bu Allah subhanahu teala'nın hikmetini sadece ama sadece bütünüyle kendisinin kavradığı bir sünnetidir. Allah Subhanahu taala biraz önce okuduğum ayette mutlaka ama mutlaka sizleri korkuyla imtihan edeceğiz. Açlıkla imtihan edeceğiz. Mallarınızı eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ürünlerinizden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Nefislerinizi eksiltmekle imtihan edeceğiz ve besşiriss sabirin ancak bu imtihanların karşılığında sabredenlere sen müjde ver buyurmaktadır. Allah subhane ve teala başka bir ayette kullu nefsin zayikatul mevti. Her nefis ölümü tadacaktır ve biz sizi gerek hayır türünden gerekse şer türünden şeylerle imtihan edeceğiz ve siz sonra bize döneceksiniz diyor. Siz bize dönmeden önce gerek hayır türünden Gerek şer türünden birçok şekilde imtihana uğrayacaksınız buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşler, sıkıntılar ve meşakkatler çeşit çeşittir. Musibetler farklı farklıdır. Bazen fakirlik musibettir. Bazen zenginlik musibettir. Bazen imtihan vesilesi bir hastalık olacağı bir olabileceği gibi bazen imtihan vesilesi bedenin hürriyetten yoksun kalmasıdır bazen imtihan sebebi bedenin bir uzununu ne, yap, ne yapmasıdır kaybetmesidir ancak imtihanlar her ne kadar çeşit çeşit olursa olsun Allah subhanahu ve teala sadece hikmetini kendinin bildiği kadarıyla insanları bu çeşit çeşit imtihanların musibetlerin ve sıkıntıların bir kısmıyla mutlaka ama mutlaka İmtihan edecektir. Değerli kardeşlerim, Müslüman kişi, kul kendisini Allah'a teslim ettiği anda imtihanlar başlayacaktır. Ancak imtihanlar sadece kendisini Allah'a teslim eden Müslümanla sınırlı değil, Allah Müslümanları imtihan ettiği gibi müşrikleri ve kafirleri de imtihan etmektedir. Allah, Müslümanları musibetlere ve sıkıntılara maruz bıraktığı gibi, kafirlere ve müşriklere de musibetlere ve sıkıntılara maruz bırakmaktadır ki, ola ki tefekkür eder, ola ki düşünürler. Kul Müslüman olmakla birlikte, İslam'a, tevhide girmekle birlikte, bela ve sıkıntıların bir çöyle yüz yüze gelecektir. Kimi zaman, İbrahim Aleyhisselam misali, ateşe atılmakla yüz yüze gelecektir. Kimi zaman İbrahim Aleyhisselam gibi en sevdiklerini terk etmekle oğlunu kurban etmekle karşı karşıya gelecektir. Kimi zaman Yunus Aleyhisselam gibi bir balığın karnında imtihan edilecektir. Kimi zaman Yusuf Aleyhisselam gibi babasından ayrılmakla imtihan edilecektir. Kimi zaman Yusuf Aleyhisselam gibi senelerce zindanda esaret altında kalmakla imtihan edilecektir. Kimi zaman Yakup Aleyhisselam gibi evladından ve oğlundan ayrılmakla imtihan edilecektir. Kimi zaman Eyüp Aleyhisselam gibi insanın belini büken bir hastalıkla imtihan edilecektir. Kimi zaman Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam gibi Vatanını ve milletini terk etmekle imtihan edilecektir. Kimi zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi emin olduğu halde yalancılıkla imtihan edilecektir. Kimi zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi saf zevcesine iftira atmakla imtihan edilecektir. Ama her insan mutlaka ama mutlaka imtihan edilecektir. <Gülüyor> İmtihanların La ilahe İllallah diyerek Müslüman olmak bu imtihanları çeken en büyük etkendir. Yeryüzüne gelmek, yeryüzünde insan olarak Allah Teala tarafından gönderilmek imtihanların birinci sebebi, Müslüman olmak imtihanların ikinci sebebidir. Yeryüzüne insan olarak bu hayata başlamak İnsan olan bir anneden, insan olan bir babadan yani Adem'den bu dünyaya gelmek imtihanların, sıkıntıların ve meşakkatların birinci sebebidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek ise Allah'ın dinine şahitlik etmek ise imtihanların ikinci sebebidir. Son olarak ise Müslüman olarak ölebilme aşaması ancak bu yoğun ateşin içinden çıktıktan sonra mümkündür. Tekrar ediyoruz. İnsan olarak dünyaya geldiniz. Meşakkatlere katlanacaksınız bu bir. Müslüman olacak, kişi Müslüman olacak. Meşakkatlerle karşı karşıya gelecek bu iki. Bu meşakkatlerden iman üzere çıkacak bu üç ve sonucunda Müslüman olarak ölmeyi becerecek bu da dört, işte Allah'ın razı olduğu, Allah'ın cennetini alacağı, kıyamet gününde Allah'ın cemalini seyredecek kimseler, bu dört aşamayı arka arkaya geçiren kimselerdir kardeşler. Allah subhane ve teala imtihanların neticesi olarak yeryüzünde bir imtihanların hikmeti olarak Birinci olarak mümin ile kafirlerin, doğru ile yalancıların, hak sözü söyleyenlerle hak sözü söyleyemeyenlerin birbirinden ayrılması olarak göstermiştir. Elifle Ammim اَحَسِبَ النَّاسَ يُتْرَكُوا اَيْ يَقُولُ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah subhanahu ve teala iman ettik diyenleri mutlaka ama mutlaka ateşten fitneler içerisine maruz bırakacak. Büyük büyük musibetlere maruz bırakacak. Bunun sebebi ise dosdoğru olanlarla dosdoğru olmayı beceremeyenlerin birbirinden ayrılmasıdır kardeşler. İmtihanların neticesi mutlak surette müminlerin saflarını temizlemektir. İmtihanların neticesi sanki bir ağacın budanması gibidir. Bir ağacı ne kadar güzel budarsanız gerektiği zaman gerektiği yerlerinden ne kadar güzel bir şekilde budarsanız ağaç nasıl ki güzel bir şekilde meyve örecekse İslam cemaatinin safları da budandıkça meyve örecektir. İslam cemaatinin safları da Musibetlerle, belalarla, imtihanlarla budandıkça mutlaka ama mutlaka verecektir Kardeşlerim imtihanın, musibetlerin sebeplerinden bir tanesi de Müslüman kulun günahlarından arınmasıdır. Allah Subhanehu ve Teala bazen bir Müslüman kulunu çok sever. Ama o kul amelleriyle belki de cennete gidemeyecektir. Allah ona öyle büyük musibetler, öyle büyük meşakkatler, öyle büyük imtihanlar karşısına çıkarır ki kur tertemiz olsun. İmtihanların sebeplerinden bir tanesi Allah'a yakınlıktır. Allah'a yakınlık ne kadar artarsa imtihanlar o kadar şiddetli olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd ibn-i Ebi kendisine sormuştur. Ya Resulallah, imtihanı en şiddetli olanlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiştir. İmtihanı en şiddetli olan peygamberlerdir. Sonra salihlerdir. Sonra üstünlük sırasına göre bu değişir. Kişi dinin, dini kadar imtihana tabi tutulur. Kişi dini kadar imtihana tabi tutulur. Dinin de sağlamlık varsa musibete artırılır. Dininde zayıflık varsa musibete hafletilir. Mümin yeryüzünde hiçbir günah olmadan yürüyene kadar imtihan ne yapacaktır, artacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste Allah kimin hayrını dilerse ona musibet verecektir diyor. Allah kimin hayrını dilerse ona musibet verecektir diyor. Değerli kardeşlerim, imtihan yaşadığımız dünyanın bir gerçeğidir. Değerli kardeşlerim, imtihan insan olmanın bir, Müslüman olmanın iki, kaçınılmaz bir gerçeğidir. Allah subhanahu ta'ala hem kafirleri imtihan etmiştir, hem de Müslümanları imtihan etmektedir. Bu imtihan musibetlerle de olabilir. Belalarla da olabilir, meşakkatlerle de olabilir, farklı farklı şekilde olabilir. Müminin Allah'ın kitabını açıp imtihanlar karşısında ne yapabilirim sorusunu sorması bir, bu soruya doğru cevap vermesi iki, verdiği cevapla harfiyen hayatına geçirmesi gereklidir bu da üç. Tekrar ediyorum, madem ki kaçınılmaz bir imtihanla karşı karşıyayız, Madem ki insan olmamız ve Müslüman olmamız belayı, musibeti ve meşakkatı bize çekecek. O halde müminin bir, Allah'ın kitabında musibetler karşısında ne yapacağım yazıyor mu? Evet yazıyor. Bunu öğrenmesi ve bunu hayatına aktarması mutlaka gereklidir. Arkadaşlar imtihanların saldırdığı ilk yer kalplerdir. Sıkıntı kalbe saldırır. Meşakkat kalbe saldırır, üzüntü kalbe saldırır, aşırı sevinç kalbe saldırır, mal imtihanı kalbe saldırır, fakirlik imtihanı kalbe saldırır, hastalık imtihanının ilk saldıracağı yer kalptir. O halde musibetlere karşı hazırlık yapmak isteyenler kalplerini sabit tutsunlar. Kalplerin ise ancak ve ancak Allah'ın zikriyledir. Kardeşlerim her sabah mutlaka bir cüz Arapça Kur'an okuyun. Hocam Türkçe Kur'an olmaz mı? Olmaz. Ama bilerek söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okuyun. Her sabah sesli bir şekilde kendiniz duyacağınız kadar sesinizi güzelleştirerek bir cüz mutlaka ama mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyun. Değerli kardeşlerim soru cevap hattımıza devamlı soru geliyor. Ama bu soruların yüzde sekseni soru değil sorun. Namazımı düzgün kılamıyorum diyen Müslüman mı ararsın? Dilimin günahlarına sahip çıkamıyorum diyen Müslüman mı ararsın? Gözümün günahlarına sahip çıkamıyorum diyen Müslüman mı ararsın? Şehvetimin esiriyim diyen Müslüman mı ararsın? Kadın veya erkek fark etmeksizin Müslümanlar devamlı şikayette bulunuyor. Kardeşlerim Müslümanların içinde bulunduğu bir bu hal bir imtihandır. Allah Subhanahu taala günahlarla Müslümanları imtihan etmektedir. Allah Subhanahu taala Yusuf Aleyhisselam'ı bir kadınla nasıl imtihan ettiyse bu Allah Subhanahu taala'nın imtihan şekillerinden birisidir. Bugün de Müslümanlar mal ile, şehvet ile, gözünü haramdan koruyamamak ile, kulağını haramdan koruyamamak ile imtihan edilmektedir. Eğer bu imtihanlara karşı hazırlığınız yoksa, şehvetinizin esiri olmanız kaçınılmazdır. Eğer bu imtihanlara karşı hazırlıklı değilseniz, kulağınızı haramdan kaçıramamanız kaçınılmazdır. Eğer bu imtihanlara karşı hazırlıklı değilseniz, gözünüz mutlaka harama bakacak, diliniz mutlaka haramı telaffuz edecek, kulağınız mutlaka harama isabet edecektir. Kardeşlerim yaşadığımız şu zamanda, yaşadığımız şu mekanda bu imtihanlara hazırlıklı olabilmenin en önemli yolu birincisi bol bol Allah'ı zikretmek. Bol bol kalbimizi ne yapmak? Allah'ın zikriyle mutmain kılmaktır. İnşallah daha bu konuda söyleyeceğim çok şey var. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğim. Musibetleri anladık. Musibetler karşısında ben ne yapabilirim? Önümüzdeki haftada inşallah buna cevap vereceğim. Allah subhanehu teala hepimizin ayaklarını sabit kılsın. Allah subhanehu teala her türlü meşakkatten ve her türlü musibetten iman sahibi olarak, tevhid sahibi olarak ve salih amel sahibi olarak kurtulmamızı, buradan çıkmamızı bize nasip etsin.